Kentin Gizli Öyküleri programından herkese merhaba ben Kenan Doğan. Takvimlerimiz 15 Şubat çarşamba gününü gösteriyor ve saatlerimiz 16.30'u gösterirken biz Kentin Gizli Öyküleri programından sizlere merhaba diyoruz. Açık radyo mikrofonlarında iki haftada bir çarşamba günleri 16.30'da buluştuğumuz ve gerçek yaşamdan insan öykülerini konu ettiğimiz programımızda bu hafta yine çok özel bir konuğumuz ve konuğumuz var. Bu haftaki konuğumuz Necmi Güneş ve şu anda kendisi programımızın stüdyodaki konuğu Hoş geldiniz Necim Bey Hoş e, programımızda gerçek yaşamdan insan öykülerine yer veriyoruz dedik ve Necim Bey de ilginç bir yaşam öyküsüyle bugün bizlerle birlikte çok teşekkür ederiz öncelikle yaşam öykünüzü bizlerle ben, ben teşekkür paylaşmayı kabul ettiniz ve sormak istiyorum Necmi Güneş kimdir nasıl başlamıştır yaşam öyküsü nerede ne zaman başlamıştır Necmi Güneş Bartın Ulus köyü Ulanç Mahallesi 1968 doğum tarihlidir Arpacıkköy İlaç Mahallesi'nde ilkokulu okumuşumdur. Okudum. Ondan sonra 1980'de... ...hem sanat adına hem geçim adına İstanbul'a geldim. İstanbul'a geldikten sonra Beyoğlu'nda... Beyoğlu ...bir köydeki komşumuzun evinde kalmak şartıyla... ...13 yaşında... ...onun atölyesinde... Sanatkar olarak mesela başladım. Ne atölyesinde? Hangi sanata Ay, başladınız? Ayakkabı. Ayakkabı üzerine. Ayakkabı imalatı mı yapıyordun? İmalat, imalat. Siz de çırak olarak ayakkabı evet, imalat evet, atölyesinde evet, 1980 yaşında, yılında 13 yaşında. Evet, 13 yaşında çırak olarak mesai girdim. Ne kadar devam etti bu çıraklık? Neler Çıraklık yaptınız? ortalama tabii ki iki sene falan devam etti. İki sene sonra bir üst kademi daha böyle işçi işçiliğe doğru biraz büyümeye başladık. İşte o gündür, bugündür mesleğin içinde ayakkabı imalat devam ediyor. Bayanları memnun etmeye çalışıyoruz. Evet. Bayan, ayak, bayan ayakkabısı yaptığım için bayanları evet. memnun etmeye çalışıyoruz. Peki. E, 1980'de Beyoğlu'nda yanlış bilmiyorsam değil mi? Evet, evet, ayakkabı imalat Atölyesi'nde çırak Bey, olarak Bey başladınız. Oldu, o gün, bugündür ayakkabı üretiyorsunuz evet, aslında. Ve evet, kadın ayakkabısı evet, üretiyorsunuz. Evet, evet, Kadınlara özel evet. ayakkabılar üretiyorsunuz. Ama tabii programımıza Konuk olmanız bu ayakkabı imalatının başka bir alanı ile ilgili. Siz şimdi o yıllarda başladığınız ayakkabı imalatına, sonra kendi yerinizi ne zaman, nerede nasıl açtınız? Şimdi tabii ki biz zamanla artık bu işte gerçekten belli bir seviyeye geldiğimiz için 1995'in sonları 96'nın başında. Kendi işimi açtım ben. Hı hı. Kendi iş, işimi açtıktan sonra e, aradan iki ay, üç ay geçti. İlginç bir teklifle karşılaştım. E, Nasıl bir teklifti? Kimden geldi? Normalde, teklif. Normal ayakkabı almaya gelirken e, bir tane e, hanım, Ömür hanım kızıma dans ayakkabısı yapabilir miyim diye. Çünkü, o zaman İstanbul'da Dansla doğrusu yoktu yani. Kaç yıldan bahsediyoruz? 96-97. 96'lardan sonları işte 96'lardan bahsediyoruz. 96'da açtığım zaman bir ay sonra falan böyle bir teklif geldi. Bir müşteriniz kızına dans ayakkabısı evet, istedi. Evet, evet. Ve o tarihe kadar hiçbir dans ayakkabısı yapmıştınız. Dansın ismini duymuş değilim. Dans ayakkabının nasıl bir şey olduğunu da bilmiyorsunuz. Bilmiyorum. De. Hatta kendisine de şöyle bir şey söyledim. Ömer Hanım, dans ayakkabısı nasıl bir şeydir? Yani anlamadığım bir konu, görmediğim bir konu dedim. O da dedi ben sana bir tane numune getireceğim dedi. Benim dans ayakkabı hayatım o tarihte başlamıştır. Peki size bir numune getirdi. Evet. Yurt dışından kızına evet, aldığı evet, bir dans evet, ayakkabısısınız. Evet, evet. Siz o ayakkabıya bakarak yeni bir dans ayakkabısı yaptınız kızına değil mi? Tabii ki. Ya şimdi detay olarak, malzeme olarak. Nereye, ne kullanılır, nasıl bir tarz olduğunu bilmediğim için ona bakarak yaptım. Ne kadar sürdü ilk ayakkabıyı? Ee, bir hafta. Bir, bir, hafta. Ha, bir hafta sonra dedim teslim edelim dedim. Onun malzemesini, çünkü normal ayakkabıyla e, farklılıklar var. E, bir hafta sonra dedim sürer dedim. Malzemesini tedarik etmek e, bir hafta şey koyup yapımı bir hafta sürdü. Ayakkabıyı yapmanız evet. evet. Ve ilk dans ayakkabısını üretmiş oldunuz. Evet. Tabii onu yaptığınızda nereden bilirdiniz ki aslında o dans ayakkabısı bir yerde hayatınızı değiştirecek? Tabii ki. <gülüyor> tabii ki yolda giderken nereye, nereden ne çıkacağı belli olmuyor. Hiç 30 senedir görüşmediğim bir arkadaşınla karşılaşabiliyorsun. Bu da ona benzeyen bir şey. Bilmediğim bir şey. Hatta dediğim gibi bilmediğim bir yola çıktık ama Türkiye'de tabii sağ olsun... Tansal bu dansla ilgili çok katkısı olmuştur. Evet. Yani Peki siz o ilk ayakkabıyı yaptıktan sonra ne oldu? İlk ayakkabıyı yaptıktan sonra ben tabii ki yaptığım arkadaş sağ olsun ufak ufak kendi aralarında bir grup yani bir dans grubu yapmaya başladılar. İşte bizim Necm ustamız var. Tarla başına bir usta varmış. Ona gidin, kulaktan kulağa böyle insanlar giydikçe, kaliteyi gördükçe, rahatlığı gördükçe, e, mutlu oldukça kulaktan kulağa, kulaktan kulağa işte bu, bugüne kadar e, böyle geldik. Yani marka e, anlamında değil de kişi anlamında e, dediğim gibi sanat anlamında kulaktan kulağa, insanlar mutlu oldukça evet. yani... E, Başka ayakkabı talepleri geldi yani dans ayakkabısı talepleri geldi. O talepler arta arta Necmi Usta'yı bugüne getirdi. Dinleyicilerimiz için paylaşalım. Necmi Usta aslında herhalde bu alanda Türkiye'nin ilk kadın dans ayakkabısı üreticisi diyebiliriz, imalatçısı diyebiliriz size. Evet, evet, Ve şu anda evet, da evet, e, aslında sadece Türkiye'de değil dünyanın çeşitli ülkelerine dans ayakkabısı imal eden, hala kendisi dans ayakkabısı üreten bir ayakkabı ustası ama ürettiği ayakkabılar dans ayakkabıları Bugün Türkiye'de ve dünyada aslında birçok ünlü insanın da kullandığı ayağında olan dans ayakkabıları. Bir gün bir müşterisinin kızına yurt dışından aldığı örneği vererek kızına ayakkabı istemesiyle başlayan hikayede... ...bugün Necmi ustamızdan bu hikayenin detaylarını dinliyoruz. Yaşam öyküsünü bir dans ayakkabısı imal etmesi nerelere getirdi onu dinliyoruz hep birlikte. Peki... Ee, siz yavaş yavaş dans ayakkabıları üretmeye başladınız ama bir yandan o dönemde herhalde dans ayakkabısı üreterek sadece geçinmek mümkün değildi. Normal ayakkabı üretmeyle devam ettiniz herhalde. Tabii yani ikisini, ikisini beraber bir zaman açısından ikisini beraber bir yere kadar getirdim. E, baktım ondan sonraki zaman açısından e, zaman yetmiyor. E, tabii ki ticari anlamda o zamanlarda... E, Ticari kriz, ülkedeki kriz davasında çok çeklerden filan dönen batak verdik diyelim. Yani Türkçesi. Evet. Dedim ki 10 çift yapayım. Haftada. Al gülüm, ver gülüm. Ticareti nakit peşin olarak yapayım. Ben normal ayakkabı bıraktım 2009'dan sonra. Hmm. Tamamen dans ayakkabısına yöneldim. Bunu da kıyaslamak için ben... İlk defa yurt dışına çıkacağım, ilk defa uçağa bineceğim. Dans ayakkabısı üretmeye başladınız. Bununla da yetinmediniz. Bunu yurt dışında, asıl hangi ülkede yapılır diye araştırdınız. Yani Arjantinle Brezilya, o ülkelere gitme ihtiyacı duydum kendi kendime Çünkü Kendimi kıyaslamak için. Latin dansları için ayakkabı üretiyorsunuz. Evet, Latin Dolayısıyla... dansla, tango dansları için, işte Latin dansları için hı hı. iki ülkeyi ziyaret etmem gerekiyordu. Dans ayakkabısı yapmak için ilk defa yurt dışına gittiniz. Evet, ilk defa uçağa bindim yani öyle söyleyeyim ve aşağı yukarı buradan Sao Paulo'ya gitmek için 17 saat falan uçuyorsunuz. Evet. Ve ben ilk defa uçağa bindiğim halde 17 saat uça bindim Sao Paulo'ya gittim Brezilya. Ne yaptınız Aşağı orada? yukarı bir 15 gün oralarda kaldım. Yaptığım işi imalatçılarından satış satışların satıcılarından bir de okullarından dans Eğitim veren okullarından işte muhabbet ederek, konuşarak, arz talep yani kalite, işte ne olması, teknik bunları konuşarak yaptığım işi kıyasladım. Peki ayakkabı imalatçısı olduğunuzu söylüyor muydunuz gittiğinizde? Bazı bazı firmalarda tabii ki söylüyordu, bazı firmalarda söylemiyordum. Tek başınıza mı gittiniz? Bir arkadaşımla gittim. Bir arkadaşınızla. Evet. Gitmeden önce hani araştırıp nerede ayakkabı imal ediyorlar? Bu en iyi markalar hangisidir? Neresidir? imalatçıların Tabi tabi yani internet diye. üzerinden veya işte e, oradaki o taraf e, o ülkeden gelen ünlü dançılardan işte adres alarak e, mağazalara veya satış elleri. Onları öğrenerek. Orada gezdikçe daha çok içinde e, bir şeyleri öğreniyorsun. Onun Hı -hı. için şöyle bir ana anlatayım ben size. Arjantin'e e, gittim. Geçtim hey. Brezilya'dan. Arjantin'e geçince Arjantin'in en ünlü markalarından tango ayakkabısı satan bir firma var. Ben şovrumda oturuyorum. Benden bahsediyor. Nasıl? Ee, i̇şte yanımdaki arkadaş, arkadaşa dedi ki hangi ülke dedi. O da dedi ki Türkiye. Ya dedi Türkiye'de Necim Usta diye dedi, bir usta varmış. E, turistler hep ondan bahsediyor. Öyle birisini tanıyor musunuz? Muhabbeti oldu. O da dedi ki bize oradan tamamen çıkartmasınlar biraz da titizler. Ç çıkartmasınlar diye. Ben de de hep Arjantin'den kullanıyorum. Öyle birisini tanımıyorum. Ama bu konuyu Türkiye'ye gidince araştıracağım diye Her öyle ki... bir muhabbet oldu. Ben <gülüyor> orada showroom'da hep beraber oturuyorduk yani. Peki oraya kadar ünlünüz gitmiş yani o ünlü tango ayakkabısı imalatçısı firma bile sizden bahsediyor sizi biliyor o evet, evet, Siz de hala kendinizi geliştirmek için gidip yurt dışında bu firmaları gezerek dans ayakkabısı daha iyi nasıl yaparım peşindesiniz aslında. Tabii ki halen öyle yani. Halen öyle. Çünkü is. malzemesiyle tekniğiyle zaman zaman İtalya'ya gidiyorum. İtalya'da da şu anda bizim showroomuz mağazamız var Milano'da. Milano'da bile. Milano'da evet. Peki, e, baktığınızda bugün artık yüzlerce, binlerce insanın, binlerce insan demem daha doğru olur herhalde. Evet, evet, e, evet. Dans ederken ayağında sizin ayakkabılarınız var. Sizin kendi e, imalatınız olan el emeğiniz, göz nurunuz var evet, bir yerde. Evet, evet. E, bu hiçbir şekilde fabrikasyon bir ayakkabı yapmak mümkün değil. Kişiye özel ayakkabılar yapıyorsunuz. E, yaptığınız her şeyi kendi titizlikle, e, ellerinizle üretiyorsunuz. E, bu nasıl bir duygu? Şimdi ben Türkiye'de Türkiye'de ilk bu işi yapan benim. Hı hı. Ben bununla belki iki tane, üç tane, beş tane de fabrikasını yapabilirdim. Hiçbir zaman ben bu konuları genel anlamda mesleğimle ilgili bu konuları çok iyi tartışır. Ben tamamen bir butik atölye, yani aya özel bir ayakkabı yapma sebebi. Ben beş tane profesörle bu konuyu tanıştık, tartıştık, görüştük. Profesörlerin dediği, insanlar atölyeye geldiği zaman derenin nasıl bir şey olduğunu, Bali'nin nasıl bir şey olduğunu, ayakkabının nasıl bir yapıldığını, burada yapıldığını görsün. Yani şimdiki çok dostlar arkadaşlar var tamamen görsel ve fabrikasyon. Evet. Ondan sonra bir problem olduğu zamanda kullanım hatası diye maalesef insanlar da boynu bükük. Maalesef, oluyorlar. Mutsuz oluyorlar. Peki ilk ayakkabıyı bir haftada yaptınız. Şimdi bir haftada kaç ayakkabı çıkıyor? Şu anda bir haftada yani ortalama 80-100 çift ayakkabı çıkıyor. Ben de senelerdir aşağı yukarı yani tabii ki son senelerden bahsediyorum. Standart gibi bir şeydir. Peki son aslında bahsettiğiniz 96 yılında dans ayakkabısı yapmaya başladınız. İlk yani size sipariş 96 yılında geldi değil mi? Evet. O yıldan bu yana Türkiye'de Latin danslarının gelişmesiyle, dansın yay yaygınlaşmasıyla aslında Necmi Hüsusluğun da işleri büyüdü, yayıldı toplumun farklı kesimlerine. E, çok farklı insanlarla tanışmışsınızdır herhalde bu süreçte. Tabii ki. E, şimdi... Ee, çok farklı kesimlerden insanlar var. Sanatçı camiasından var, doktor camiasından var, hemşire camiasından var, savcı hakim camiasından var. Yani askeri camiasından, her türlü camiadan insanla konuşmuşumdur, e, görüşmüşümdür, görüşmüşümdür, derdini anlatmıştır, elimden geleni en iyisini e, öğrenci. Öğrenciler başımızdan eksik olmasın öğrencilere her zaman maddi ve manevi olarak yardım oluyorum. Evet. Onların dansı sevme çalışıyorum sevdirmeye çalışıyorum yani onun için elimden geleni öyle sürprizler yapıyorum yani. Mesela... Peki. Necmus da için dans önemli çünkü dans ayakkabıyı üretiyor. Peki Necmus hiç hayatında dans etti mi? Ben Arjantin'de 3 derse girdim. Tabii ki orada gezerken burası zaman açısından zamanımız olduğu için. Ondan sonra Türkiye'ye gel geldikten sonra dans etmek istedim ama e, çok zamansız, zamanım yok çok zamansız e, günler geçiriyorum. Ona zaman ayırmak lazım. E, sabah giriyoruz işte atölyeye, akşam çıkıyoruz. Ondan sonra da o yorgunlukla ama ne hala, kadar başarılı olabilirsin. Ama hala öğrenmek istersiniz. E, Tabi ki öğrenmek istiyorum kesinlikle. Yeter ki zamanım olsun. Buradan o zaman dinleyicilerimiz arasında Necmi Usta'ya bu kadar e, önemli, dans için önemli, dans sektörü için önemli bir insana gönlü olarak eğitmenlik yapacak, dans öğretecek dinleyicimiz varsa sesleyelim. Necmi Usta'nın vakitlerine uygun zamanlarda belki dans e, eğitim vermek isteyen var. Olabilir. Var var hocalar, çoğu hoca lütfen işte gel artık gel sana bu işi öğreteyim diyor. Çok öyle... Değerli hocalarımız, değerli okul sahipleri hocalarımız var. Sağ olsunlar. Yani. Olsun. Peki e, Türkiye'de aslında birçok ünlü de dans ayakkabıları üretiyorsunuz siz değil mi? Evet. Kimler var mesela? Necmi Usta'nın yaptığı ayakkabıları giyen? İlk, e, ilk ünlülerden e, Aşkın Nuri e tanıştım. E, Yonca Evcimik'e çok onun okulu da vardı. Çok uzun süre çalıştım. İpek e, İlk Latin dans ayakkabısını İpek epektosji yol, yoluna yaptım yani. Evet. O zaman işte bir dizde oynuyordu çok eski. Hı -hı. işte daha sonra işte bunun yanı sıra aşkınur yengesi işte yonca evci miydi, gül azra hanıydı, eee iboşa didem miydi? Evet. Ya öyle anılıyor tarz olarak ama. Evet. Didem idi. Didem hatta ya yani sahnede, televizyonlar falan çıkmadan önceki benim müşterimdir. Peki. Ee, her mesleğin zorluğu vardır muhakkak. Mecmus da evet. hayatta en çok neyde zorlandı desem ne söylersiniz? Şimdi e, ya her e, dediğim gibi her şeyin bir yani esnaflıkla zorlanıyorsun, malzemel bulmakta zorlanıyorsun. E, müşterisinde de yere geliyor zorlanıyorsun bir olay anlatayım. Evet. Bir gün işte bir müşteri, müşteri geldi ayakkabı almaya. Ayakkabıyı ayağına giydim. Mükemmel derecede oturdu ayağına. Dedi ki sıkıyor. Sıkıyor dedi miydi? Şu an işte ayağından ayakkabıyı çıkartırken düşünüyorum ben bu ayakkabıyı açarsam yani geldiğimde bu ayakkabı bol gelecek. İşte oradan aldım ayakkabıyı. İçeri gittim. Bir üç dört dakika elimde tuttum ayakkabıyı. Hiçbir sonra, şey yapmadan. Hiçbir şey yapmadan. tuttuktan sonra, geri geldikten sonra Necmi da harik olmuş. Teşekkür ederim. Gidikten sonra teşekkür etti. Yani aynı ayakkabı. Ta aynı ayakkabı şey. Ya işte dediğim gibi yani tamamen e, her işin zorluğu var. Yani evet. önemli olan e, kalp kırmadan insanları mutlu etmek. Yani bu her konuda yani. mutlu etmek, kalp kırmadan mutlu etmek en büyük e, sanatkarlık odur yani bence. Peki Necmi Usta başka bir iş yapmak ister miydi? Necmi Usta başka bir iş yapmak istemezdi. Çünkü bugün de olsa ben mesleğimi yaparım. Çünkü ben mesleğimi seviyorum. Çünkü sevmek başarıdır. Değer vermek başarıdır. Aynen. Onun için dediğim gibi bugün de mesle başlasam yine ayakkabı sekterine girelim. Küçük yaşta 13 yaşında çırak olarak başladığınız yıllardır ayakkabı imal ediyorsunuz ve Yıllardır da Beyoğlu'ndasınız aslında. Evet. Ee, baktığınızda eskiden Beyoğlu'nda esnaf olmakla şimdi esnaf olmak neler değişti yıllar içerisinde? Şimdi eski Beyoğlu'ndaki esnaf kalmadı. Çünkü Hı. şu anda yani bunu bir misal olarak veriyorum. Eski Beyoğlu'ndaki esnaf sayısı yani farklı sanatlardan Sadece yani ayakkabı sanatı değil bir olay anlatayım. E, bir yolunda ortalama 300 tane atölye vardı. Tünelden Taksim Meydan'a kadar e, müzik sesi yerine e, ayakkabı çekiş sesi geliyordu caddede. Kaç yıldan bahsediyoruz aşağı yukarı? E, 80, 81'lerden. 1980'lerde 80 tünelden, ve 81'lerde yani o arada yani. Tünelden Taksim Meydan'a Meydan kadar bütün cadde üzerindeki binalarda e, kunduracılar vardı. 300 tane atölye vardı. Müzik sesinin yerine ayakkabı sanat sesi geliyor. Sadece ayakkabı iman etkilerde. Sadece ayakkabıcı, da, ayakkabı ha, sadece ayakkabıcı ya. Bu çok farklı kesimden en azından misal olarak söylüyorum. Şu anda Beyoğlu'nda 10 bin tane esnaf varsa o zaman 30 bin, 40 bin tane 50 bin tane esnaf vardı. Ne oldu o esnaflara? O Esnaflar, o sonra zamanla, zamanla işte farklı bölgelere gitti. Kapatan kapattı. Büyüyen büyüdü. Ama dediğim gibi Türkiye'de sanat olayı şu anda alt tabakadan çırak yetişmiyor. Mesela ben İlgi Okulu bitirdim. 13 yaşına geldim. Ama şu anda İlgi Okulu bitirip de mesleğe giren yok. Sanat okullarına gidiyor. Ama sanat okullarında da eğitim defterde kalemle fazla birey olarak görerek, tutarak yani elini atıyorum keserek veya çivi batarak yani bir sanat öğrenmiyor. Evet. Ha, sanat okulları açıldığı için e, sanat okulları açıldığı için ben istiyorum ki sanat okullarında da gerçekten e, bir ayakkabı sektörü, bir ayakkabı atölyesi gibi öğrensinler. Yani yazarak çizerek kalem ucunda değil. Hı hı. Yani gerçek sanatçılar yetişmesi için ge gerçek sanat sanat e, öğrenmek isteyenler kesinlikle Bence yani e, okulların sanat atölyelerinde e, gerçekten bir atölye gibi çalışılması gerekiyor. Ben. Peki Necmi Usta için bugün ayakkabı ne ifade ediyor? Necmi, e, Necmi Usta için bugün sevgililer günü e, sev, e, ayakkabı e, sevgilisi yani. Ayakkabıya aşkla, aşkla bağlanan sevgilisi yani. Ne güzel. Sizin peki yetiştirdiğiniz bir çırak... Var mı sizden yok, sonra devam yok. ettirecek. benden sonraki nesilde alt tabakadan gelen çırak ma maalesef. İlgi yok. mi yok yoksa? Ya ilgiden ötesi e, eskiden dediğim gibi al eti senin kemiği benim bir tabir vardı. Hı hı. E, şu anda bir çırak bağlamıyorsun veya bir şey söyle söyleyemiyorsun çekip gidiyor. E, onun için sanatta bir de bu sanat dokuları olduğu için maalesef. Yani sanat Türkiye'deki sanatkarlar ve sanat ö, ölüyor yani fabrikasyonel daha çok dönüyor. Da Peki geriye dönüp baktığınızda kendi yaşam öykünüze baktığınızda şunu daha iyi yapsaydım dediğiniz ya da şunu şöyle farklı yapsaydım dediğiniz herhangi pişmanlığınız var mı hayatınızda? Yok çünkü niye ben halktan biriyim. Hı hı. Her zaman halkın yanındayım. Ben az önce de bahsettim benim öğrenciler benim için baş tacımdır. Çünkü alt tabakadan gelip yukarıya doğru sanatkar yani bir hoca hı hı. olacaktır sonuçta. İkinci bir mesleğine kavuşacaktır. Birilerine bir eğitim verecektir. Ben haktan gelen bir adamım. Dediğim gibi ben bir markalaşmışım. Bir ayakkabı 300-500 lira deyip de sabahtan akşama kadar yatan bir insan değilim. Daha ucuz, daha kaliteli, Maddi durumu olmayan da yanında olmak, her zaman ayakkabı giyirmek, dans ettirmek, yardımcı olmak. Ben gönlümü tamamen dansa dans camiasına adamış, dans ayakkabısına adamış bir insanım. Ne güzel. Programımızın artık yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Bugün geldiğiniz noktada sadece Türkiye'de değil, yani yurt dışına da ayakkabı imal edip ihraç eden, ...bir ustasınız... E, ...dans dünyası için çok önemli... ...bir isim Necmi Usta... E, ...ve aslında hayatında bir tesadüfle belki... ...değişmiş olan bir evet. usta... ...artık son saniyelerimiz... ...dinleyicilerimize ne söylemek istersiniz... ...kendi yaşam öykünüzü bugün bizlerle sağ olun paylaştınız... ...kendi yaşam hikayenizden e, hareketle... ...dinleyicilerimize son olarak ne söylemek... ...ne iletmek istersiniz... ...şimdi dediğim gibi yaptığın işi sevmek... ...en iyi kalite... Ee, o zaman başarı getirecektir, yurt içinde yurt dışında olsa. Dediğim gibi dünyanın her tarafında beni insanlar, e, ama İstanbul'da bir usta, ama Necmi usta e, tanır. Evet. Aşağı yukarı 20 tane yakın ülkeye de e, ama 10 çift, ama 100 çift, ama 50 çift ihracat yapıyorum. Bu benim için e, Türkiye için ve benim için e, Dans Camiasını için e, bir kuru kaynaktır. Bir ülkeye gittiğinizde bir dans gecesine Gittiğinizde muhakkak Yüzde seksen benim, benim Muhabbetim benim yani Şeyim olur orada geçer yani Necmi Usta Türkiye'den geldiği dedi <gülüyor> miydi Evet İstanbul'da Necmi Usta diye geçer yani Bunu da ne güzel yani Böyle güzel şeylerle almak Benim için de Türkiye için de Çok büyük bir olay Ne güzel çok teşekkür ederiz sağ olun programımıza ben, konuk oldunuz Yaşam öykünüzü paylaştınız bizlerle Ben teşekkür ederim yani evet. böyle bir sanatçıları ortaya çıkartıp programınıza yer verdiğiniz için. Biz teşekkür ederiz. Bizim için büyük bir onur kaynağı. Evet efendim bugün aslında Beyoğlu'nun sokaklarında tesadüfen yolumuzun kesiştiği Necmi Usta'yı, Nec Necmi Güneş'i programımıza konuk ettik. Yıllar önce bir müşterisinin kızı için yurt dışından getirdiği dans ayakkabısı örneğini vererek aynısından imal edip edemeyeceğini sormasıyla başlıyor öyküsü belki de. 13 yaşında İstanbul'a. ...gelip ayakkabı imalatında çırak olarak başlayan Necmi Usta... ...bugün sadece Türkiye için değil, dünya için de dans ayakkabısı denilince... ...kadın dans ayakkabısı denilince en önemli isimlerden bir tanesi... ...ve hala aynı inançla, aynı aşkla dans ayakkabısı üretmeye devam ediyor. Öyküsünde hepimizin belki de yüreğine dokunan bir nokta... ...yaptığı işi aşkla yapan ve ona aşkla bağlı olan... Ee, hala ilk günkü kadar heyecanla yapan ve işini geliştirmeye çalışan bir usta. Ee, kendisine bir kere daha teşekkür ederiz ki bugün yaşam öyküsünü bizlerle paylaştı. Sizler de kendi öykülerinizi paylaşmak isterseniz... öykü et kentin gizli öyküleri.com öykü at kentin gizli öyküleri .com mail adresinden bizlere kendi yaşam öykülerinizi gönderebilirsiniz. Aynı zamanda programımızı takip etmek için Facebook üzerinden kentin gizli öyküleri sayfasını takip edebilirsiniz. İki hafta sonra... 1 Mart Çarşamba günü saatlerimiz yine 16.30'u gösterdiğinde bizler yeni bir konuk ve yeni bir yaşam öyküsüyle yine burada olacağız. Sizleri de bekliyoruz. Ben Kenan Doğan ve teknik masadaki arkadaşım Barış Demirel tekrar görüşünceye dek hoşçakalın. Kentin Gizli Öyküleri